Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilen kimselerdir. Ahlakın ve tasavvufun temel kavramlarından olan sabır, acıya katlanma, sıkıntıya göğüs germe, Allah'a tevekkül ederek ondan gelen sıkıntılara katlanma, insanın kendisini, aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğü işleri yapmaya veya yapılmasını yasakladığı, uygun bulmadığı davranışlardan uzak durmaya zorlaması, kişinin hayırlı amacına ulaşma yönündeki direnci gibi anlamlarda kullanılır. Gazali, sabrı inanç gücünün bencil istek ve tutkulara karşı koyması şeklinde oldukça kapsamlı bir ifadeyle tanımlar. İnkarcılık da bir tür inançtan kaynaklandığı için inkârcılarda görülen sabrı da bu anlamda değerlendirmek mümkündür. Buna göre sabrın değeri arkasındaki inancın keyfiyetine göre değişir. Gazali bu erdemin, bütün yaratılmışlar içinde sadece insana verilmiş bir ayrıcalık olduğunu belirtir. Çünkü hayvanlar akıl gücüne sahip olmayıp sadece içgüdüleriyle davrandıkları, melekler de zaten yetkin varlıklar olmaları sebebiyle sabrı gerektiren bir durumla karşılaşmadıkları için sabır gösterme imkanları ve buna ihtiyaçları yoktur. Kur'an-ı Kerim'de rahatlık ve bolluk kadar sıkıntı ve darlık da bir hayat gerçeği olarak gösterilmiş, Hz. Peygamber'e hitaben azim sahiplerinin sabrettiği gibi sen de sabret buyurulmuş, Allah yolunda cihad eden müminlerin yiğit, sebatkar ve kararlı tutumlarından verilen örnekle sabrın, zorluklar karşısında acizlik gösterip sıkıntılara teslim olmak anlamına gelmediğine, aksine Allah'ın inayetine güvenerek güçlükleri aşma iradesini göstermek olduğuna işaret edilmiştir. Daha önceki ayetlerde Yahudiler ve özellikle onların din önderleri, eski anlayış ve yanlışlarını terk ederek Allah'a verdikleri sözü tutmaya, Hz. Muhammed'in risaletini tanımaya, Kur'an'a inanmaya Dolayısıyla İslamiyet'i kabul etmeye davet edilmiş, Hakk'a saygı duyup onu batılla karıştırmamaları, namazı kılıp zekatı vermeleri, başkalarına buyurdukları iyilikleri kendilerinin de yapmaları istenmiştir. Fahrettin er raziye göre Yahudilerin gerektiğinde mallarını ve itibarlarını tehlikeye atma pahasına, eski inanç ve alışkanlıklarından sıyrılarak bu yeni inanç ve hayat düzenini yani İslamiyet'i kabul edip uygulamaları onlara güç ve meşakkatli geldiği için ayette bu güçlüğü sabredip namaz kılarak yenmeleri öğütlenmiştir. Kuşkusuz bu isabetli tespit her zaman için ve aynı konumda bulunan her kişi veya zümre hakkında da geçerlidir. Zira insanların din değiştirmek gibi çok önemli kararlarında sadece akli olarak bu dinin doğruluğunu kavramaları yeterli değildir. Bunun yanında pek çok psikolojik ve harici baskılar insanların eski yanlış inanç ve tutumlarını sürdürmelerinde etkili olmaktadır. Kur'an bu güçlüğün aşılmasında belirtilen baskılara sabır denilen psikolojik ve ahlaki irade ile direnmeyi ayrıca bu iradeyi namazla da fiili olarak destekleyip güçlendirmeyi öğütlemektedir. Namaz, Allah ile kul arasındaki ilişkiyi bir ömür boyu ameli olarak sürdüren en canlı ve sürekli bir ibadet olduğu için ayette bu ibadetin insanın inancını ve inancı doğrultusunda oluşturacağı kararlarını güçlendirip eylemlerini dini ve ahlaki hükümler çerçevesinde geliştirmesine yardımcı olacağına işaret edilmektedir. Nitekim kuşkusuz namaz, hayasızlık ve kötülükten men eder. Mealindeki ayette de namazın bu tesiri açıkça ifade edilmiştir. Terim olarak huşu, Allah'a gönülden saygı duyup bağlanmak, boyun eğip itaat etmek demektir. Sabrın ve özellikle namazın az önceki belirtilen olumlu tesirinden nasibini alacak olanlar ancak Allah'a huşu ile bağlanan, boyun eğenlerdir. 46. ayete göre onların Allah'a olan bu içten bağlılık ve saygılarının en başta gelen sebebi ise Rablerine kavuşacaklarına, sonunda mutlaka O'na döneceklerine olan kesin inançlarıdır. Ancak bu inanç sayesindedir ki insan Rabbine kavuşmayı ve dolayısıyla ahiret kurtuluşunu dünyanın bütün nimetlerinden daha önemli görür ve bu uğurda her türlü meşakkate rıza gösterir. Esasen İslam akaidinde ahiret inancının Allah'a iman ve peygamberlere imanla birlikte usul-i selase, üç ilke denilen en önemli itikat esasları arasında yer alması da bu inancın belirtilen dini ve ahlaki fonksiyonundan ileri gelmektedir. Bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren